بعد الصلاه وتم على نبينا محمد صدري قولي ما الرحيم ders özellikle ramazan ayının çok yakın olması yaklaşması sebebiyle İnşallah gündemimizde Ramazan orucu, Ramazan ayı olması hesabıyla onun hakkında olacak. Özellikle de fıkhi meselelere gireceğiz inşallah. Oruçtaki fıkhi meseleler nedir? Onları tanımaya çalışacağız. Estaizu billahi ya eyyüellezine amenu kutib aleykum assiyamu kema kutib alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır, umulur ki müttaki olursunuz. Burada orucun hikmeti ayette de beyan edildiği gibi kişinin daha müttaki olması, Allah'a karşı vazifelerini daha güzel yapması, hanımlardan uzaklaşması, nefsini tehzip etmesi. Özellikle de oruçta bir takım hikmetler vardır. Oruçta insanın yemeden içmeden kendini alıkoyması, ilişkiden alıkoyması burada ne yapıyor? Şeytanın kanallarını, yollarını daraltıyor. Özellikle de yemeden ve içmeden kişi uzaklaşınca nefis, nefis ne yapıyor? Biraz daha dizginleşiyor. Vücudun direnci azalıyor, kuvveti azalıyor. Ve biliyorsunuz şeytan insanın vücudunda aynen kanın dolaştığı gibi ne yapar? Şeytan da aynı böyle cirit atar. İnnehu <gülüyor> يَجْرَى bedeni فِي بَدَنِي اَحَدِكُمْ كَمَّ يَجْرِدْدَمْ Kan sizin bedeninizde nasıl dolaşıyorsa aynı şeytan da böyle dolaşıyor. İşte oruç tutulduğu zaman artık bu kanallar darılmaya başlıyor. Ve böylece şeytanın cirit atması da ilmiyen böyle şey yaparlar, anlatırlar. Böylece onun hakimiyeti de azalmış oluyor. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani Ramazan orucu, Ramazan girdiği zaman, Şeytanlar, zi şeytanlar zincire vurulur diye buyurur. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Yine bir hikmeti kişiden tembelliği giderir. Kişi ne kadar çok yemek yerse, içerse o kadar çok dinlenmeye ihtiyaç duyar, uykuya ihtiyaç duyar, vücudu gevşer ve ilişkiye de ihtiyaç duyar. Böylece dünyaya daha fazla bir meyil, işte daha fazla işlerden kaçma, çalışmadan kaçma diye insanın bedeninde oluşan durum bu. Ama yemekten uzak olduğu zaman vücut daha fazla şey yapar. Yani çok fazla dinlenme ihtiyacı duymaz. Tembellik o kadar şey olmaz kişiler. Bir de ilişkiye ihtiyacı da ne yapar? Azalmış olur. Böylece ibadet etme meselesinde daha fazla dirençli olur. Evet, oruçta yine hikmetlerden bir tanesi dünyaya ve şehvetlerine karşı zahid olmak. Zühüd yani. Gözünün önünde değişik değişik yiyecekler var fakat yaklaşmıyorsun. Yani birçok yapabileceğin şeyler Ramazan vaktinde yapamıyorsun. İçecekler, değişik değişik meşrubatlar var. Hiçbirini içmiyorsun. O sıcakta sabrediyorsun. Ve ahirete bir yöneliş var. Dünyadan bir yüz çevirme ahirete bir yöneliş var. Aynı zamanda oruç kişiye, işte miskinlere karşı, fakirlere karşı daha bir hassas olması, şefkatli olması, merhametli olması, onların acılarını hissetmesi, yaşaması söz konusudur. Yani açlığı çeken bir insan, fakir olanların durumunu daha iyi bilir. Susuzluğu yaşayan bir insan, susuz kalanların durumunu daha iyi bilir. Yaşamadıkça bilinmez yani. Karşı tarafın acısını bilemez. Bundan dolayı da oruç tutan kişilerin yani fakirlere karşı merhameti çok daha fazla oluyor, daha şefkatli oluyorlar. Evet, orucun başlaması da tabi başlayış şekilleri vardır. Bir üç çeşit var, üç çeşittir. Bir ya gözlerimizle göreceğiz, ayı göreceğiz. Ali sallamın buyurduğu gibi ve onu gördüğünüz zaman oruca başlayınız gördüğünüz zaman da iftar ediniz birinci oruca başlama sebebi demek ki görmedir herhangi bizden birisi Ramazan ayını görürse Şaban'dan sonra Ramazan ayını görürse o zaman oruç ne oluyor farz oluyor ya da birileri görürse birileri görmüşse ve buna şahitlikte bulunmuşlarsa adil, yani yalan söyleme durumu olmayan kişiyi Müslümanlardan birisi görecek olursa o zaman oruç ne oluyor? Müslümanlara farz oluyor. Tabi bu konuda da şöyle bir ihtilaf var. Yani dünyada herhangi bir Müslüman görecek olursa bütün dünya Müslümanlarına farz mı oluyor? Yoksa o bölgenin Müslümanlarına mı farz oluyor? Görme konusunda burada ihtilaf var. Bu sebeple hani ülkeler arasında ihtilaflar meydana geliyor. Bu konudaki kuvvetli görüş dünyanın herhangi bir yerinde ay görüldüğü zaman bütün Müslümanlara vacip oluyor. Oruç tutma vacip oluyor. Bu da Hanefi mezhebi. İmam Ahmet, İmam Malik'in mezhebi de böyledir. Dünyanın herhangi bir yerinde ay görülecek olursa geri kalan Müslümanlara da oruç tutmak farz oluyor. Ama İmam Şafii'ye göre farz olmuyor. Sadece o bölgeye ait o mıntıkada yaşayan Müslümanlara farz oluyor. Öbürleri görmemişse, o zaman görene kadar diyor, beklerler, eğer görmezlerse Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Şaban'ı otuza tamamlayınız diye, o zaman otuza tamamlanlar. Demek ki bir ya gözle görülmesi, ya da ikincisi şahitlerin gelip şahitlikte bulunması, biz ayı gördük diye. Şahitlikte bulunması bu ikinci yolu. Üçüncü yolu da, görülmediği zaman ay, bulutlu olunca hava, o zaman Şaban'ı 30'a tamamlayın. Aleyhisselam'a bu konuda emri var. Fe in aleykum şehru 30. eğer ay size kapalı olacak olursa, göremediniz, tespit edemediniz o zaman 30'a tamamlayın. Gerek Şaban 30'a tamamlanır, ondan sonra oruca başlanır. Ramazan da aynı şekilde eğer son gününde 29. gününde ay görülmezse Ramazan da 30'a tamamlanır. Çünkü e, hicri aylar ya 29 olur ya 30 olur. 31 olmaz. 28 de olmaz. Öbür bu miladi aylarda, aylara göre farkı vardır. Miladide 28 de olabiliyor. Dikkatliyseniz Şubat 28 gündür. Her 4 senede bir 29 gün olur. Ondan sonra 31 gün de vardır. 30 günde vardır. Yani 28, 29, 30, 31 şeklinde değişir. Ama hicri aylar ya 29'dur ya 30'dur, 28 ya da 31 olmaz ve 11 gün eksik olur. Yani her sene 11 gün eksik olduğundan dolayı Ramazan da ne yapıyor? Takriben 33 senede bir tur atmış oluyor. Yani örnek vereyim şu anda Ağustos'ta oruca başlayacağız. Allah'ın izniyle 33 sene sonra bir daha aynı döneme gelir. Tabii gelecekse seneye da gelecek öbür sene yine Temmuz öbür sene yine Temmuz öbür sene sefer hazira böyle takriben her ayda yani iki ve üç kere şey yapar değişir ve öbür aya geçer, intikal eder Evet tabi oruca başlama vakti fecirden itibaren başlar. Fecir çıktıktan sonra sadık fecir denen sabah namazı vaktinde fecir belli olduktan sonra oruç o vakitten başlar, ta güneş batana kadar devam eder. Daha önceki durumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ilk oruç farz kılındığı zaman onun vakti fecirden başlamazmış. Vakti şöyle olurmuş, kişi iftar ettikten sonra yatsıya kadar vakti vardır yiyebilir, içebilir, ilişkiye girebilir hanımıyla. Ama yatsı ezanı okundu mu, artık yeme, içme ve ilişki tamamıyla yasaklanır. Ya da kişi yorgun olur, tam iftar eder, ondan sonra yemek yiyemeden mesela uykuya dalmıştır, uyandı mı tamam bitmiştir. Artık yemek yemez, içemez, ilişkiye giremez. Uykuya girdi mi, bitti işi. Ve hatta bu noktada da bazı sahabenin başına şöyle geliyor özellikle bunlardan bir tanesi Hazreti Resulullah geliyor ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte ben birinci günde çok yorgundum. Hanım tam iftarı hazırlarken iftar vakti ben uykuya daldım. Uyudum. Ondan sonra bir uyandım. Anladım ki hani yemek yiyemem ve iftar da edemedim. Çok yorgun olduğumdan dolayı iftar edemedim. Ertesi güne de başıma yine böyle bir şey geldi. İftar vakti yine uykuya dalmışım. Çok yoruluyorum. Gündüzleyin çok çalıştığım için yoruluyorum. İftar vakti bir daha uykuya daldım. Bir daha yemek yemedim. İki gündür ardı ardına yemek yemiyor. Üçüncü günde zavallı baygın düşüyor. Çok zorluk çekiyor. Kolay değil yani. Üçüncü günü de böyle yemeksiz, susuz geçirmek. allah Teala bu ümmete acıdığından dolayı, rahmet ettiğinden dolayı artık şeyi uzatmıştır. Kulûbüşrebu hatta yetebeyn leküm al-haytu min al aswadi fajr Fajr fecre kadar yani siyah ipin beyaz ipten ayrıldığı vakte kadar yiyiniz ve içiniz. Ayeti iniyor. Tabii ilk etapta bazı sahabeler bunu şey olarak anlamışlar. Yani siyah iple beyaz ipi alıp bakacağız ne zaman bunlar birbirinden ayrıt edilirse o zaman yemeği içmeyi keseceğiz. Ama ayırt edilmezse devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de Salman ifadesi. Yastığının altına iki <gülüyor> ip koymuş. Bir beyaz bir siyah. Arada bir çıkarıp bakarmış karanlıkta. Şimdiki gibi de elektrik yok. İşte fark ederse tamam bitti. Fark etmezse devam ediyor yemeği içmeye. Halbuki fecir doğmuş ama daha fark edilmiyor. Daha sonra anlamış ki Aleyhisselatü Vesselam ona beyan etmiş. Buradaki kasıt geceyle gündüzün birbirinden ayırt edilmesi. Yani fecirin çıkması. Ve Allah'ın yine rahmetinden Ramazan orucu akşamları da yani kadınlarla ilişkiye girilmeye mübah kılınmıştır. Caiz kılınmıştır. Evet. Buradaki oruç farziyeti tabi bütün Müslümanları kapsar. Hasta olan, misafir olan, yani sağlıklı olan, temiz olan, hayızlı olan herkesi kapsar. Ancak misafir olan, bir de oruç tutamayacak kadar hasta olan ya da oruç tutmaya aciz olan yaşlılar ya da hayızlı ve nifaslı olan kadınlar bu vakitte oruç tutmazlar. Özellikle misafir için ruhsattır. İstese tutabilir, istese de iftar edebilir, sefere çıkan kişi için. Bu noktada oruç tutması mı daha faziletli, iftar etmesi mi daha faziletli konusunda da ihtilaf var. Bazı âlimlere göre iftar etmesi <gülüyor> daha faziletlidir, daha sevaptır. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُوا بِكُمُ الْعُسُرُ